Nâmız ayaklarda radyo Merhaba çıplak ayak dinleyenleri haftada bir açık Dergi içinde yayınlanan çıplak ayaklarla dans programındayız. Ben Duygu, ben Mihran, ben Kerem Delibeck. Evet, bu hafta Evet, Kerem'le birlikte e, programı yapıyor olacağız. E, Kerem uzun yıllardır tanıdığımız dansçı koreograf arkadaşımız. E, öncelikle hoş geldin Kerem programımıza. Hayal, hayal, hoş bulduk. Herkese merhaba. Evet, Kerem şu anda Fransa'da, Paris'te, Milan İstanbul'da, ben Avustralya'da, WTÜ'de açık radyo aracılığıyla birbirimizi bulmuş durumdayız. E, bu haftanın konusunu hareket eden mekanlar ve dans olarak belirledik. Ee, ve e, Kerem şu anda Fransız dansçı ve koreograf aynı zamanda akrobat, aktör, jongler ve yeni stik sanatçısı olarak tanınan stik eğitimi geçmiş olan Johan e, Bourgeois'ın Stélie ki tom e, işinde dans ediyor e, biz de ım, düşen kimse diye çevirebiliriz e, bu iş üzerine birazcık konuşacağız e, belki daha önceden e, Türkiye'ye geldiklerinde seyredenler olmuştur ya da e, internetten e, işten bölümler seyredenler olmuştur. E, ama işin üzerine konuşmaya başlamadan önce e, belki isterseniz Kerem Yohan'la e, CNBC'de, Anjede öğrenciyken e, tanışışının hikayesinden belki başlayabiliriz. E, ve Hı. oradan devam ederiz. Ee, evet, Yohan'la e, ilk karşılaşmamız Miran'ın da çok iyi bildiği e... Anja'daki CNDC Centro Nacional de la Danse bir okulda oldu. Ben o dönem okulda hem öğrenciyim hem de gardiyanlık yapıyorum. Yani binanın gardiyanıyım falan. Böyle bir pazar günüydü sanıyorum. Alt kapı çaldı, falan. pencereden bakıyorum bitip aşağı indim. O ara çok Fransızcam çok iyi değil daha ilk geldiğim dönemler. Yuan'ın da İngilizce çok iyi değildi. Böyle bir şeyler bir şeyler anlaştık ki yani bir şekilde anladım ki Yuan o dönem knak denilen e, bir tane sirk okulunda öğrenci ve böyle değişim yani dansa çok ilgisi olduğu için değişim programıyla böyle dönem dönem bizim okula gelip e, dans derslerine girmek istiyordu. Bu 2005-2006 senelerinde oldu. E, ve biz o dönem Yuanlı çok iyi arkadaş olduk. Beraber işler yapmaya başladık vesaire. Dediğim gibi çok konuşmuyoruz ama böyle çok paylaşıyoruz. Hatta beraber seyahatlere falan gittiğimiz oldu. Ee, i̇lk tanışmamız o. Ondan sonra e, aramızda hep böyle bir karşılaşma, görüşme, arada bir buluşma falan tamamen iş dışı e, bir iletişim vardı. Ta ki e, 2014 ya yani 2013 yılında tekrar Yohan bana şey dedi, beraber çalışalım. O arada işte Grenoble'de, Grenoble'deki Centro Nacional Ulusal Dans Merkezi'nin başına geçmişti. Bundan önce tabii ee, Yohan sadece sirkte kalmadı. Bu sirk okulunu bitirdi. Ondan sonra dansa çok ilgiliydi. Hatta Magimara'nla e, senelerce dans etti. 3-4 sene Magimara'nın Mara'nın e, dans etti. Daha böyle kısmet teatral, daha performatif bir dans anlayışı var Magimara'nın. ...beslendi diyeyim yani dans camiasından da beslendi, beslendi. Sonra kendi işlerini yapmak istedi ve 2013 yılında hatırlıyorum böyle bana hadi dedi beraber bir şey yapalım işte kafamda şöyle bir şey var dedi bir platform altı yuvarlak hani kafasında kurguladığı şey bir şey oldu hani bir, bir, bir düzenek bir mekan yapalım ve buna biz uyum sağlayalım hani. Ee, kendi yapmak istediğimiz şeyleri mekana koymak yerine mekan bizi zorunda bıraksın. Ve yeni çözümler bulmak zorunda kalalım. Yani asıl prosedür buydu. Ve benim de sirk alanında benim ilgimi çeken de e, önemli bir unsur. Hatta tek unsur diyebilirim açıkçası. Genelde sirk çok virtüöziteye, ustalığa dayanan bir alan. Ve kişiyi uzaklaştırıyor. Bana... E, benim görüş açıma göre kişi empati kurmaktan daha uzaklaşıyor. Çok virtüöz bir hale, çok usta bir hale geliyor. Halbuki onun ilgilendiği alan çok basit, basite indirgeyip, sadeleştirip, daha işin, bu bedenin hani daha şiirsel tarafını ortaya çıkarmasıydı Yalnız öyle bir durum oldu. tam Ben o sene Christian'la çalışıyorum ve e, biz bir iş yaptık. İşte yaz başında göstermiştik bunu. Après nous t'en vrai diye. Hatta Türkiye'ye yine gelmiştik bu işle. Bu iş çok tuttu. Yani çok tuttu. Önümüzdeki sezona sürekli davet almaya başladık. İşte şu tiyatroya bu tarihlerde, bu tiyatroya bu tarihlerde falan. Sürekli ajanda doğmaya başladı önümüzdeki sezonla alakalı. Önümüzdeki sezon için. Ve biz yuvalı stüdyoya girdik. Çalışıyoruz aynı dönemde falan. Her şey çok güzel ilerliyor. Hepimiz çok ilgiliyiz işle. Sonra bir baktım ki... Yohan dedim biz bu iş yapsak bile bitirsek bile beraber ben müsait olmayacağım gösteriler için yani öbür iş doldurdu benim plenimli falan ve konuştuk ettik dedim ki ben çıkayım yani bu işi biz beraber bitirmeyelim yoksa ben çok ağlarım sonrasında yani işi yaparsak ve dans edemezsek diye ee, böylelikle bu Seliky Tom'un kreasyonunu yani ilk premierini vesaire yapmadım işin içerisinde yoktu daha bundan dört e, sene evvel üç dört sene evvel ee, tekrar bu işin bitmiş haliyle geri döndüm. Bu şekilde çok bir... ilginçmiş çünkü ilk kreyasyon sürecinde varsın ee, ama işlibrebirinde yoksun evet. ve ardından tekrar işe dahil oluyorsun. Şimdi e, radyosunu yeni açanlar için bir kısa giriş hatırlatma yapayım. Kerem Gelebekle konuşuyoruz. Ee, Johan e, Burcuva'nın son işi isteliyor ki üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Bir İşin ayrıntılarına girmeye başlamadan önce geçen gün konuşurken muhabbete geçmişti. Şimdi Johan Burjuva diyoruz. Benim çok ilgimi çekmişti. Şu Burjuva'yı bana çok açıkladığı dinleyenler içinde bir açar mısın? <gülüyor> Burjuva kelimesi. Evet ben de şaşırırsız. Burjuva mı? Ya bu kötü bir anlamı yok mu? Burjuva'nın falan. Burjuva <gülüyor> şey bizim e, hani İstanbullu, e, Ankaralı, e, Erzurumlu falan gibi hani nereli olduğunu belirten bir tabir var Fransa'da bu mesela Parisli demek için Parizyen diyoruz Parisli'ye Marseille diyoruz Marsilyalı için ee, bir de Burj diye bir şehir var burcudan gelenlere de Burjuva diyoruz tabii ki e, zaman içerisinde başka anlamlara evrildi çünkü çok döneminde zengin bir şehir olduğu için Burjuvalık e, Burjuva olma hikayesi oradan geliyor Halbuki borçlu boşlu... <gülüyor> anlamında bir kelime. Peki, Güzel oldu bu açıklama. Kreasyon sürecinde o hareket eden mekanı üretimi ne zaman başladı? Yani fikirden fiziksel olana dönüşüm nasıl oldu kreasyon sürecinde? Şimdi bu, bu çeşit, bu tip bir hayal kurma aslında riskli bir şey. Yani o zaman düzün çalışmaya nereden başlayacağım? Hani bu iş, bu bir şey kocaman bir konstrüksiyon yapıp ki büyük paralar ve teknik olarak iş gerektiren bir şey bunu yapıp mı girmek lazım vesaire bizim yaptığımız şöyle bir şey oldu açıkçası böyle bir buçuk metreye bir buçuk metrelik bir platform bir plak bulduk ve bunun altına böyle yarım yoga topu gibi düşünün hani böyle büyük bir topun yarısı gibi bir şey düşün onu yapıştırdık altına yani Sadece böyle... Kendinize bir maket yapmış gibi oldunuz. Evet, küçük bir maket yaptık. Aslında bu o dönem işte 3-4 kişilik beraber çalışıyordu. Aslında ufaktı bizim için. Ama sırf hani bunun üzerine çıkabilme, bir tek kişi olarak yani bir kişinin çıkabilmesi, durabilmesi, bunu rahatlığına varması, daha sonra iki kişi olmak, iki kişi olunca yaptığın en ufak bir hareket, en ufak bir... Ağırlık değişmesi karşı tarafı nasıl etkiliyor? Karşı taraf buna nasıl cevap veriyor? Hani bu tip aslında çok temel e, soruları ve sorunları anlamamıza yardımcı oldu. Bu küçük maket. Bu şekilde başladı. Sonra fark ettik ya, okey, bu, bu, biz böyle bir şey yapmak istiyorsak, e, kişiler arasında 2, 3, 4 ya da şu anda hani gösteri 6 kişilik gösteri, hepimizin... Tamamen kulaklarının açık olması lazım ve birisi bir şey yaptığı vakit buna tepkiyi toplu olarak herkesin vermesi gerekiyor ki denge korunabilsin. Ee, bu şekilde bir yaklaşım oldu. Yani ilk önce tamamen maketle baktık ki çok enteresan bir şey var işin içerisinde. Ee, başka enteresan sorular çıkartıyor. Ee, bir nokta daha sonra bunu daha büyük bir maket haline getirdik birazcık daha büyük bir makete haline getirdik ta ki en son artık hani büyük konstrüksiyon yapılmaya karar verildi ki bu eee konstrüksiyon tamamen yapıldıktan sonra bu da kendi başına başka sorular ve yeni başka yollar çıkarttı bize ki kreasyon bu şekilde ilerledi. Evet bu hareket eden objenin birazcık ayrıntılarına girelim mi şimdi? Gösterdiği hiç seyretmemiş nasıl bir şeyden bahsettiğinize yani emin olamayan radyo dinleyenleri için bize birazcık böyle gözümüzde canlandırmamıza yardımcı olsana nasıl bir şeyin üzerinde, altında, yanında, yanında sonunda hareket ediyorsunuz? Şimdi boş bir sahne düşünelim yani tamamen boş bir sahne sadece üzerinde gösteri başlarken böyle yaklaşık bir sekiz metre yukarıda bir beş metre beş metre bir platform görüyoruz ahşap bir platform. Tabii ki kendisi ahşap değil, dışı ahşap, içerisi metal konstrüksiyon. Ee, hani eğilmeye, bükülmeye dirayetli olması için vesaire. Ahşapla kaplı ve bu platformun böyle bir tarafını inerken görüyoruz. Biz üstünde hani yerde yatan insanlar var, bunlar kayıyorlar vesaire bir tarafa doğru tamamen e, yer çekimiyle. Sonra platform sağ tarafa doğru eğiliyor, sonra öbür tarafa kayıyoruz vesaire. E, bu temel mekanizma bu. Bir de alt e, yerde başka bir mekanizma var. Bu şey gibi, e, atlı karınca gibi düşünün. Hani, atlı karınca kare olarak düşünürsek eğer 5 metreye 5 metre boyutlarında böyle tekerlekli motorlu bir sistemin üzerine oturuyor ve o mekanizma döndürmeye başlıyor. Bu sekanslardan bir tanesi. Onun hızlı motorla beraber değişiyor herhalde. Ama kendi ağırlığınızla da mekanizmayı hareket ettirdiğiniz bir bölümler var, değil mi? Tabii ki bu döndürülme yani dönme sekansı sadece şey e, makinenin kontrolünde olan bir şey. E, bunun dışar, bunun dışında bütün bu platformun böyle tek bir direğe oturmuş hali var. Yani Tamamen dengede. Hani bu nasıl nasıl anlatabilirim bu? Tahtirevalli. Tahtirevalli. gibi ama bu kare bir platformu tam ortasında tek bir direğin üzerinde olduğunu düşünün. Yani en ufak bir hareket platformu sağa sola ya da öne ya da arkaya doğru hareket ettirecek bir şey. Ve bu altı kişinin çabası bu platformu bir yerde dengede tutmaya çalışmak. İlk önce Deng dengede durduğunu e, nasıl dengede durup duramayacağını anlama hali sonra dengede durduğunda neler yapıp neler yapamayacağımızı anlama durumu ondan sonra içerideki birey olarak kişilerin kararları hani grubu terk etme yani evet hepimizin böyle durması lazım ama ya ben köşeye gidiyorum deyince geri kalan beş kişinin hala ortak çıkarları için yani platformun düşmemesi için Beş kişinin kendisini adapte etmesi. Yani aslında küçük bir dünya, yine küçük sosyal bir durum yaratılıyor bu işle. Şunu anlıyorum yani gösteri aslında fix bir koreografi gibi ama bir stratejiler var ve o strateji içinde doğaçlama mı yapıyorsunuz? Kısmen doğaçlama diyebilirim yani kesinlikle şu şekilde değil. Hani, bu kişi şuraya iki adım attığı vakit ben de bir adım geriye atsam yetiyor. Yani bir keresinde belki böyle bir şey yetiyor. Öbüründe yetmiyor çünkü 2 santim diğerinin başka bir yerde olması ya da 2 santim öne ya da arkaya gitmesi bu ağırlık merkezini değiştiriyor. O yüzden her seferinde o anda denge tekrar bulunmaya çalışılıyor. Yani biz bazen hareket eden mekan üzerine sohbet ediyoruz ama aynı zamanda işin içine fizik giriyor, mimari giriyor yani bayağı başka bir sürü dalda girmiş oluyor aslında. Kesinlikle fizik e, tamamıyla işin içerisinde yani işin önemli bir tarafında sanırım fizik olarak bu işi algılamadan işi yapmaya çalışmak imkansız olur. Yani bu denge bölümünde de olsa e, platform dönerkenki hali yani bu e, döndüğünde oluşan merkez kaç kuvveti merkeze yakın oldukça daha dik durma merkezden uzaklaştıkça dik durmak için aslında daha diyagonal bir şekilde durmak gerekmesi vesaire bir adım içeriye doğru, merkeze doğru ya da bir adım dışarıya doğru çok büyük farklar yaratıyor. Ee, i̇şin e, sanırım bizim için en enteresan zorlu kısmı aynı zamanda enteresan kısmı bu düzene adapte olmak, benimsemek. Yani bir nevi bisiklete binmek gibi. Hani gerçekten yeni bir şeyi algılamak. Hız olarak, denge olarak ee, başta zor. Aynı bisiklete binmek gibi başta çok zor. Hatta imkansız gibi görünen bir şey. Ama dışarıdan bakıldığı vakitte çok kolay görünen bir şey. Ee, <gülüyor> Sen de konuşurken demiştin. Bazı bölümler var sizin için çok zor. Dansçılar performansçılar için. Seyirci çok normal karşılıyor. Bazı bölümler var sizin için çok daha kolay. Ama görüntü daha farklı. Seyirci, aa, yani orada bile algı farklılaşıyor diye anlatmışsınız. Evet, evet, çok büyük bir e, enteresan bir altyazılıması var. Ben fark etmemiştim. Yani işi yaparken şimdi seyircilerin böyle belirli noktada verdiği tepkileri yani şeyi hatırlıyorum böyle hay falan diyeceğiz hani ses geliyor falan <gülüyor> heyecandan e, o, o genelde mesela o anlar işte mesela platformun dört e, tane kabloyla yukarı bağlı olduğu bir an var ve salıncak gibi sallanıyor bu büyük bir platform bu arada bu platform 2 tonluk yani malzemenin ağırlığı 2 ton ee, ama salıncak gibi sallanıyor yani bir salıncakla daha hızlı sallanmıyor daha yavaş da sallanmıyor yine fizik kuralı yani e, kablo 10 metrede olsa 2 metrede olsa bu platform fiziksel olarak aynı hızda sallanıyor sadece e, yaptığı Mesafe yani sağ ve sola doğru yaptığı mesafe değişiyor sadece. Dolayısıyla yani kısmen tehlikeli bir iş. Neden? Çünkü hani çok hani yakın geçişler yapıyoruz platforma altına giriyoruz üstüne çıkıyoruz sallanırken öbür tarafından atlıyoruz. Yani Biris yani duet kontaklar falan var. Herkes herkesin rolünü bilmek zorunda bir yerde dinlerken alt tarafta başka bir kişinin üstüne basmamak için vesaire. Ee, bu ama mekanizmayı anlayınca çok kolay bir şey ben, aklıma hep şey gelirdi ee, eskiden böyle çok hoşuma giderdi bu çöpçülerin kamyona çıkıp inmesi vardır ya böyle çok yumuşak bir şekilde o giden alacak çıkması çok yumuşak bir şekilde inip hop bidonu alıp hop geri çıkması bu tamamen böyle bir şey yani hani bu işi yapa yapa onu yapa yapa bu kamyonun hızı ne ee, nasıl adım atarsam ya da trenden inmeler vardı böyle tren yavaşlarken e, atıyorum yeni kapıda böyle pıpıpıp diye inen insanlar vardı bunu bilmeyen kişi yere düşer yani ayağını koyduğunda ben orada, düştüm daha önce düşerek <gülüyor> öğrenmiştim <gülüyor> Her yere doğru artık iş güvenliği trenlerin kapıları öyle açılmıyor Açılıyor, en fazla <gülüyor> Kadıköy'de <gülüyor> tramvaydan atlayabilirsiniz o ben devam, de zaten tramvaydan diye. atlamıştım <gülüyor> Çok, çok, bu şey... alıncak gibi alıncak gibi bölümde dedin ya iki ton yani bu gerçekten e, sana bir yanlış bir harekette koluna başına çarpsa bir büyük bir aracın çarpması gibi bir şey olur yani inanılmaz ayık açık bir şekilde orada olmayı gerektir yani bütün performans sanatları öyle ama bir obje ve başka kanabalık bir grupta birazcık daha fazlası gerekiyor büyük olası. Evet evet bu, bu işin en stresli tarafı yani bu, bu gösteriden bahsediyorum en stresli tarafı sanırım o oldu. Yani gösterinin başından sonuna kadar yüzde yüz konsantrasyon hatta yüzde mümkünse iki yüz konsantrasyonda kalmak durumu. hani. Şimdi bazen başka gösterilerde şey olabilir, o anda bir şey olur, hafif bir gecikme olabilir, çok önemli değil, zamanı hop, yakalayabilirsin, ee, bir boşluk olur, yakalanabilir vesaire. Bu işte böyle bir marj yok, böyle bir boşluk yoktu. Yani orada bir saniye geç kalmak başka şeylere sebep olacak. Yani belki Hı -hı. bana bir şey olmayacak ama benim yüzümden bir başkasına bir başkası zorluğuma düşebilir vesaire yani işinin stres tarafı o ee, onun dışında mesela bu salınacak gibi olan kısım herkesin çok böyle vay dediği bir kısımken bizim için aslında çok rahat yani o çöp kamyona çıkıp inme gibi e, basit bir şeyken e... en favori yerin neresi işte var mı böyle favori a'nın favori işte yakaladığın bir bilmiyorum durum bir hal yani şey çok enteresan böyle bir göz, hani her dans gösterisinde olmuyor çünkü bu biraz istisnai bir durum hani böyle insanları gerçekten wow diye hayret ederken izlemesi ya yani dansta yok bu daha çok sirkte var böyle bir şeyler hani e, ya da hani şu andaki konu gibi hani mekanın gerçekten e, değiştiği dans gösterilerinde var sadece e, mesela dönme bölümü biliyorum ki çok spektaküler yani orada yaptığım mesela çok hafif bir şey işte Klağın ucuna kadar gitme, ucuna kadar giderken e, neredeyse çapraz yani yer yere 45 derece şeklinde durabiliyor olma hali, bunun verdiği etkinin farkında olma ve doğal başka bir kişiyi taşıyabiliyor olmak ki yaptığım sadece arkaya doğru biraz daha eğilmek ama taşıdığım insan e, yere tamamen paralel uzanıyor vesaire. Mesela bu çok e, içli spektaküler kısmı e, ama heyecanlandırıyor tabii ki insanı. Ama benim mesela bütün gösteri boyunca en çok e, konsantre olduğum, en çok kilitlendiğim alan çok basit bir geçiş. E, kimse, pek kimsenin aklında kalmayacak bir geçiş. E, Julian diye bir arkadaşımız var. Onu e, platform gösterinin bir anda böyle bir tekrar yukarı çıkıyor. Bir 10 metre kadar yüksekliğe. Julian diye bir arkadaşımız var. Korkusuz çünkü e, sirkten geliyor ve trapezden geliyor. Yani e, bayağı böyle... İple sallanma, zıplamalar, saltolar, tutunmalar vesaire. Benim yapmam gereken Julian'ın elinden tutuyorum ve o boşluk boşluğa indiriyorum. Böyle 10 metre yükseklikte. Ya yani en çok korktuğum an o hep böyle gösteriden önce özellikle premier'den önce falan böyle şey oluyordu. ya kayarsa elimden ya düşerse boşluğa güvenlik yok evet. Ya beraber düşeriz. <gülüyor> yani ip yok, bir şey yok bu sefer. Hani kurtarıcı ikinci bir eleman yok. Toparlanabilecek bir durum da yok. Yani olursa böyle bir şey perde kapalır. Yani ambulans gelir. <gülüyor> böyle bir şey olabilir. <gülüyor> Beni en çok o yüzden hani en çok marke eden şeylerden bir tanesi o o an sanırım. Programın sonuna geldik. Gibi oldu. Çok hızlısı gibi geçti gerçekten. Ee, şeyden ben, e, e... Bir şey sorabilir miyim ya aslında? Her şey gibi. Bu Tabii. işin e, mühendislik ve e, dekor tasarım, teknisyenlik tarafı nasıl bir ekipte? Hep aynı ekiple mi çalışıyor? Biraz oraları aslında merak ediyorum. Yani turneye mesela hangi sıklıkla gösteri yapıyorsunuz ve hep aynı ekip mi geliyor? Gibi böyle teknik birkaç bir şey merak ediyorum bugün. Evet, o da çok enteresan bir konu çünkü e, bu bir kreatyon yani sahnenin kendisi bir e, sıfırdan ihtiyaçlara göre kısmen ihtiyaçlara göre inşa edildi. Kısmen sahnenin kendisi bize yeni şeyler yapma zor, yapmayı zorunda bıraktı diyeyim. İşin e, işin başından beri David diye bir e, teknisyen bir arkadaşımız var. Kendisi hem sahne e, ne diyoruz sahne amiri diyeyim. E, rejisörü. Aynı zamanda e, mekanikle uğraşan bir insan. Ee, ve bu bu yapıyı kendisi sıfırdan yaptı, bir atölyede. Hmm. Yani bunun demirin, yani ilk önce bunu üç boyutlu olarak planlama, bilgisayarda çizme vesaire, bunu gerçekleştirmeye çalışmak, ilk önce başka ile sonra, aa şu malzeme böyle bükülüyor ya da bu malzeme böyle esniyor, okey o zaman başka bir malzemeyle tekrar yapma. Yani e, bizim, David bu arada sahnede de mevcut çok enteresan gösterinin içerisinde orada dur duran diğer kişi yani zeminde duran tek kişi görünür bir şekilde duran kişi aslında karakterlerden bir tanesi aynı zamanda ve hani bunun inşasını da kendi yaptı ve sahneyi de yani turnelere de kendisi geldi yani bu senelerce e, 2014'de yapıldı kreasyon kreasyon 8 senedir kendisi yaptı gösterileri. Her gösteride kendisi vardı. Aktörlerden bir tanesiydi yani aynı zamanda. Bunun dışında tabii ki her gittiğimiz yerde çünkü tek bir kişi yetmiyor. Aynı zamanda mesela gösteri sırasında 3-4 teknisenin kapa lambalarıyla sahneye girişleri var, mekanizmayı hareket ettirmeleri var. Bütün bunlarda işin parçası. Yani. Background gibi böyle sahnenin arkasında siyahlar giyip ışıklı, yani karanlık içerisinde pıtıp pıt bir şey yapan teknisyenler yok. Tam tersi, bakın böyle bir mekanizma, bu mekanizmayı hareket ettirmek için de bu kadar insan gerekiyor ve bunu da izleyelim, bu da çok enteresan gibi bir yaklaşım vardı ki o çok iyiydi. Hani bir yerde biz dans ederken bir tarafta ışık tamamen hani biz karanlığa gidip teknisyenlerin aydınlandığı bölüm var, alttaki motoru hareket ettirirlerken vesaire. Yani her her turnede o tiyatrodan işe katılan 2-3 teknisyen her zaman oldu. Ama böyle bir çekirdek ekip hep beraberdi. Peki. Programın Söyle, sonuna geldik ne yazık ki. E, çünkü e, süremizin aş evet. aşırı şu anda. Evet. Bu haftanın konusu hareket eden mekanlar ve danstı konumuzda Kerem Gelebek'ti. Yohan Burjuva'nın ki Kitom Düşen Kimse adlı gösterisi hakkında konuştuk. Kerem, iyi ki konuğumuz da oldun. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki hafta sonra çıplak ayaklarla dans programında görüşmek üzere. Hareketli kalın. Aldın <Gülüyor> Zadim açıplaka yaklar da namoz zahreni ne matçı kaçıgra diyor nazar meydan